Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir ancak ona döndürüleceksiniz.